Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve nevudu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah felamudille leh Ve men yudlil fela hadiye leh Ve neşhedu en la ilaha illallah vahdahu la şerike leh وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّكُوا اللّٰهُ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال Allahü Teala Azze ve Celle فِي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. Eyabtovun aindahmuzl az, fîn al azetîllâhi jami'a. Sâdık Allahü Alâzîm. Ve Kâl Allâhü Taala fi ayetün öhhar öhra. İstâğizbilla. Efähukm al jahiliyyeti yebûn ve men ahsenu min li kavmin yukinon. Sâdık Allahü Muhterem kardeşler. Konumuz cahiliye. Cahiliyenin e, daha çok güncel boyutu e, ve bizim cahiliye ile ilişkimiz. Onun Kur'an'ın e, çerçevesinde tarihte nasıl e, mağlup edildi aynı şekilde e, cahiliye ile Kur'an vasıtasıyla mücadele edip onu yine e, tarihin çöplüğüne gömme gayretlerimiz hakkında olacaktır. İlk ayette e, e, izzeti nerede aramamız gerektiği noktasında Cenab-ı Hakk'ın e, uyarısını e, görüyoruz. Onlar şerefi izzeti e, onların yanında, kâfirlerin yanında mı arıyorlar? Bütün izzet, şeref her şeyiyle sadece Allah'a aittir denilir. İkinci okuduğum Maide suresi 50. ayette de Cenab-ı Hak onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Aklını kullanan bir toplum için Allah'ın hükmünden daha güzel kim hüküm verebilir buyuruluyor. Cahiliye ne demektir? Kelime cahil kelimesinden türediği için cahillikle alakalı ilmin zıttı olan bir anlayış demektir. Dolayısıyla cahilliğin hüküm sürdüğü bir yaşayış tarzına bir inanca, bir ahlaka, bir karaktere cahiliye denir. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye kelimesi dört yerde kullanılır. Dolayısıyla o dört yer cahiliyenin temel dört özelliğini ifade eder. Birincisi, cahiliye bir inanç sistemidir. Onun da kendine göre bir inancı, bir din anlayışı vardır. Zaten her ideolojinin, her yaşayış tarzının farkında olmasalar bile mensupları tarafından bir din gibi değerlendirildiğini, bizim onlara batıl veya yanlış bir din olarak bakmamız gerektiğini tekrar hatırlayalım. Cahiliyenin bir din anlayışı vardır. Kur'an-ı Kerim, Yazunnuna billahi zannal hakkı gayra gayral hakka zannal cahiliye der. Onlar Allah hakkında gerçeğin hakkın dışında olarak cahiliye zannıyla, cahiliye inancıyla Allah hakkında zanlarda bulunurlar der. Dolayısıyla bir hakka dayanmaksızın Kur'an'dan bir veri olmaksızın Allah hakkında hükme varmak, ileri geri konuşmak, onun hakkında teoriler veya zanlar üretmek, cahiliyenin bir tavrıdır, bir farklı bir inancıdır. Onların Allah'la, dinle alakalı, e, hakka dayanmayan nice görüşleri, bugünkü toplumun Allah ve din hakkında ileri görü hüküm vermeleri, bana göre diye başlayan cümleleriyle dinin ve Allah'ın nasıl algılandığı bireysel bir yaklaşımla, Kur'an'a dayanmadan şahsi görüşlerle bir din kanaati oluşturmaları, cahiliyenin küçük bir yansımasıdır. Yani özellikle Allah hakkında bir hükme, bir yargıya bir değerlendirmeye tabi tutmak, tutulma durumunda Kur'an'ın haber verdiği bir Allah'ın özelliklerinin dışında bir tanıma gidemeyiz. Cahil dediğimiz insanlar, yani Kur'an'ın cahil dediği Arap müşrikleri bugünkü anlamda eğitimsiz, kültürsüz, bilgisiz oldukları için bu ismi alıyor değillerdi. Ee, ve o dönem e, tümüyle bilgi dışında bir toplum e, yani ilk çağlar gibi e, tarihte öyle diye adlandırılan e, vahşi bir dönem olduğu için söylenmiş değildi. Zaten ilk çağda da e, ilk insanlarda da tevhid dinini e, ilk insanın ilk peygamber olmasıyla biliyoruz. O tarihin zihnimizi karıştırması da ayrı bir problem. Ee, Ebu Cehil daha önce de ifade ettiğim gibi e, öyle kapıcı gibi e, alt seviyede düşünülen e, sıradan bir insan değildi. Bugün yaşasaydı e, bir parti başkanı veya bir general rütbesiyle onu görürdük. Yani bir devlet adamıydı. Ordu yönetebilecek bir e, askeri bilgisi kültürü vardı. Buna rağmen cahillerin atası denilmesinin sebebi Allah'ı hakkıyla bilmemesi, bilinmesi gereken özü hakkıyla kabul etmemesi ile alakalıdır. Bugün de eğer Allah'ı hakkıyla dost doğru bir şekilde bilmeyen, yanlış şekilde bilen, onu tasih etme ihtiyacı duymayan kimseler Aynen Ebu Cehiller gibi cehaletin atalarıdır. Ee, önce Allah'ı hakkıyla dost doğru bilmek, onun dinini onun kitabından yola çıkarak dost doğru şekilde öğrenmek ve kabul etmek, cahillikten kurtulmanın yegane unsurudur. Allah'ı hakkıyla bilmeyene Kur'an cahil der. İsterse profesör unvanında olsun, devlet yönetecek durumda olsun. Birinci özellik budur. İkinci özellik cahiliyenin bir karakteri, bir bakış tarzı, bir saplantısıdır ki o da taassup ve ırkçılık olarak karşımıza çıkar. Evet. Hamiyete hamiyetel cahiliyet der Kur'an. Cahiliye hamiyesi, cahiliye taassubu, cahiliye ırkçılığı anlamında Cahiliye insanı ırkçı insandır. Cahiliye insanı, akrabasını kendi kan bağında olanları e, haksız da olsa savunan e, batıl davaları, ırkçılık davası güder gibi e, güden, e, onlara sahip çıkan insanlardır. Arap cahiliyesi biliyoruz, e, akrabalığa, e, kabileciliğe çokça önem veren e, ve hangi kabileye mensupsa o kabileyi her yönüyle savunmak mecburiyetini hisseden kabileciliği bir din gibi ortaya koyan bir anlayış gidiyordu. Günümüzde de bunun değişik yönlerini görüyoruz. Irkçılığı, kavmiyetçiliği, kan bağının öne çıkmasını şerefin falan kana sahip olmakta olduğunu, kendi doğduğu, doyduğu yerleri kutsallaştırmayı, vatancılığı, bölgeciliği, hemşehriciliği, ırkçılığı ciddi boyutlarda ne tür fesada yol açtığını her şeyle görüyoruz. Ama farkında olmadan yine bazılarımız bu ırkçılığa meylediyorsa, kendi yaşadığı yeri yüceltiyor, kahramanlaştırıyor, başka yerleri sanki Allah yaratmamış gibi onları aşağılıyorsa, kendi ırkını, kendi hemşehrilerini yine faziletli görüyorsa, cahiliye özellikleri var demektir. Bakın, sahabede bile böyle bazen bir anlık çıkan peygamberi terbiyeyle hemen düzeltilen ırkçılığa yönelik bir unsur kısmen de olsa olabiliyor ama hemen tedavi ediliyordu. Bilal-ı Habeşi'ye kara kadının çocuğu yemeğe kalkan bir Ebu Zer'in tavrını düşünelim. Peygamberimiz ona ne demişti bu sözünden dolayı? Sende cahiliye kalıntıları var. Demişti. Dolayısıyla bir insanın renginden, ırkından, sülalesinden dolayı e, suçlar gibi davranmak, e, cahiliye özelliği barındırmak demektir. Üçüncü özellik cahiliyenin ahlaki problemleridir. Ahlaka bakışıdır. Vela teberruçne teberrucel cahiliye. Ahzab suresi 33. ayette mümin hanımlara, başta peygamber eşleri olmak üzere, cahiliye kadınlarının kırıtarak yürüdüğü gibi, ziynetlerini göstermek sine tavır takındığı gibi, siz de öyle dişiliğinizle piyasada bulunmayın denir. Kadın kişiliğiyle, insani özellikleriyle diğer e, toplumun içinde bulunmalı. E, cahiliye e, kadınlarının açılıp saçılması gibi, onların modası gibi, e, onların e, kendilerini teşhir eder konumuna düşmemeleri istenir. Yani üçüncü özellik cahiliyenin ahlaki özellikleridir. Özellikle kadınların tavrı örnek alınarak cahiliye ahlakı öne çıkartılır. Dördüncü özellik de okuduğum ayette ifade edildiği gibi cahiliyenin siyasi tavrıdır, siyasi bakışıdır. Siyasi bakış da kişinin tevhidi bir çizgide olduğunu veya onun zıttı olan cahili çizgide olduğunu gösterir. Efe hükmel cahiliye yebun hala onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Allah'ın hükmünü tanıdıkları, Müslümanım dedikleri, Kur'an okudukları, iman ettiklerini iddia ettikleri halde, hala cahiliye hükümleri, yani iman etmeyenlere has yönetim tarzını, Allah'ın kanunları dışında başkalarının ortaya koyduğu hükümleri, kanunları, Batı'nın sözgelimi kanunlarını, Batı'nın yönetim tarzını benimseyerek Avrupa Birliği'ne girmek gibi kurulmuş beş teşkilatları tümüyle sömürüye dayanan emperyalist zihniyetleri savunmak gibi ya da beşerin kendisinin ortaya attığı kanunları Allah'ın kanunlarına tercih eder gibi cahiliye hükümlerini istemek, onu desteklemek, ondan razı olmak. Bu da cahiliye insanının özelliklerinden biri. Bu dört özellik tümüyle cahiliyeyi resmeder. Bunlardan bir özelliği kendisinde bulundurmak, cahiliyeden, küfürden, şirkten bir özellik taşımak demektir. Cahiliye daha çok toplumla alakalı değerlendirilir. Yani bireysel davranıştan ziyade toplumun davranışına cahiliye davranışı denir. O yüzden cahiliye asrı, cahiliye insanı, yani cahiliye toplumuyla sosyolojik bir olay olarak cahiliye değerlendirilir. Cahiliye, şeytanın toplumdaki versiyonudur. Uygulanan yöntemidir yani siyasette devlet yönetiminde tağut ne demekse toplumun yaşayışında da cahiliye o demektir. Ve cahiliye zannedildiğinin e, aksine sadece bir dönem yaşanmış bir e, yaşayış tarzı bir inanç veya farklı inançsızlık e, demek değildir. Her dönemde yaşanabilen her dönemde ortaya çıkabilen İslam dışı uygulamaların ortak adı cahiliyedir. İlk dönem Mekke dönemindeki cahiliyeyi Kur'an nasıl tarihe mahkum etti, nasıl onu yok ettiyse, aynı Kur'an bugünkü cahiliyeyi de yok etmek için hazırdır. Yani Kur'an... İnsanların görüp göreceği belki en güzel bir yönetimi, en güzel bir hayat tarzını peygamberi bir önderlikle Medine'de ortaya koymuştur. Onun adı asr-ı saadet, mutluluk çağı demektir. Aynı mutluluk çağını oluşturmak, Kur'ani prensipleri uygulamayla yine mümkündür, yine bizim görev alanımızdır. Bunu yapmak için cahiliyeyi alt etmemiz, onunla mücadele edip ona karşı galip gelmemiz gerekir. Bu noktada peygamberler nasıl vahiyle hak-batıl mücadelesinde tavırlarını ortaya koydular, Kur'an'la en büyük cihadı Muhammed Aleyhisselam ve ona bağlı insanlar nasıl gerçekleştirdilerse biz de Kur'an aynı Kur'an, cahiliye benzer aynı cahiliye ama Müslümanlar da aynı Müslümanlar olduklarını ispat edip yine çevrelerindeki ahlaki noktada, itikadi noktada, karakter ve siyasi noktadaki cahiliye ile mücadele edip yaşayış tarzlarını mutluluk çağının insanının güzelliğine ulaştırmaları gerekir. Bunun için yapmamız gereken şey bir, Kur'an'ı dosdoğru okumak, anlamaya çalışmak. Onu önce kendi içimizde cahiliye kılıntıları, kalıntıları varsa, kırıntıları varsa onları temizleyip içimizi cahiliyenin her türlü pisliklerinden arındırmak. Sonra çevreden başlayarak tüm toplumu cahiliye özelliklerinden uzaklaştırmaya gayret etmek. Bu noktada Kur'an'ın ahlak sistemini, Kur'an'ın devlet sistemini, Kur'an'ın hayata görüş ve yaşama tarzını insanlara tanıtmak, öğretmek ve güzel örnekliklere yapışmak şeklinde olacaktır. Mücadele edeceksek yine Kur'an'la mücadele edeceğiz. Cihad edeceksek yine Kur'an'la cihad edeceğiz. Cahillikle mücadele edip insanları ilim sahibi yapacaksak yine Kur'an'ın öngördüğü ilmi öne çıkartacağız ve Kur'an insanı olmaya gayret edeceğiz ki cahiliyeyi böylece ne yapalım? Bulunduğumuz çevreden yok etmeye ve giderek de bütün dünyada fitneyi Allah'ın önünde engel olmayı kaldırıncaya kadar ile mücadele etmeyi öne alabilelim. Evet, devlette cahiliye, sokakta, çarşıda cahiliye, ahlak anlayışında cahiliye, ırkçılık ve benzeri konularda cahiliye varsa, Kur'an'ın yaşanmadığını, Kur'an'ı Müslümanların yeterince uygulamadığını bu özelliklerle görebiliyoruz. Ve insanların çokça cahiliyeye davet edildiği bir ortamda televizyonların, bilgisayarların, medyanın, devlet kurumlarının cahiliyeyi hakim kılmak ve onu sürdürmek için gayretleri yanında hepimiz gerçek anlamda ile mücadele etmek nebevi çizgide davet ve tebliğ görevlerimizi yapmak konusunda yeterli değiliz. Ciddi manada ihmalkarlığımız var. Bunun bedelini dünyada cahiliyenin hakimiyetinde yaşayarak görüyoruz. Ahirette de bu gidişle hesabını çok zor veririz. Öyleyse cahiliye ile mücadele etmek, I, izzetimizi, onurumuzu, şerefimizi yeniden oluşturmak açısından I, bütün müminlerin I, kaldıracı olacak. ile mücadele ettikleri olanda şeref ve izzet kazanacaklar ve görevlerini yerine getirmiş olacaklar. I, Rabbimiz hepimize cahiliyeyi I, cahiliye olarak tanıyan Onlarla hakkıyla mücadele eden Kur'an ehli, tevhid ehli ve görev bilincine sahip cihat ehli insanlar eylesin inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam kelamullahi'l-melikil-azizil-allam kema ka'lallahu tebareke ve Teala fil kelam ve izâ kur'e'l-kur'an fes temi'u leh ve ansı'tu le'allekum Allahu Teala min ash-shaytanir rahim Inna d-dīna in